Yani evlat gerçekten bizim için önemli tabi yavrularımız iyi olur, ahlaklı olur, dürüst olursa çok memnun oluyoruz değil mi? Evet. E işi var, gücü var ne güzel. E işi gücü olmasa bile ahlaklı olması önemlidir. İş gücü nasıl olsa hallolur. Tabii Ama dürüst olsun, namuslu olsun, ahlaklı evet. olsun bunları arzu ederiz bu önemlidir. Her anne baba evladının dürüst olmasını dikkat eder. Peki şu hadiseye dikkat etmek lazım. Bir adam e, oğlunu yanına alarak Hazreti Ömer'e geliyor ve diyor ki bana e, saygı duymuyor. Anne, baba olarak e, benim haklarıma tecavüz ediyor e, diye hukukul valideyin var ya anne evet. babanın haklarına saygısızlık. Hı hı. Bu evlattan şikayetçiyim ya Ömer diye getirmiş. Hazreti Ömer bu adamın beyanından sonra e, niye babana saygı duymuyorsun? Allah'tan korkmak lazım değil mi? E, diye çocuğa önce bir fırçamsı konuşuyor, evet. fırça atıyor. E, nedir mesela babaya gereken saygıyı göstermek elbette nedir? Allah'ın emridir değil mi? Yani buna temas ediyor. Epey bir fırça edikten sonra çocuk diyor ki ya Ömer. Evladın babaya karşı bir hakkı yok mudur? Yani öyle bir hak olmayacak mı? <gülüyor> Şimdi çok fazla duymadığımız bir şey var. Bir evladın salih bir baba, saliha bir hatundan doğma hakkı vardır. Bunu belki ilk defa duyuyorsunuz. Bu Ünisef ve çocuk haklarına temas eden bir takım müesseseler evet. var. Hiçbiri buna temas etmez. Evet. İslam'ın getirdiği önemli bir haktır bu. Bir evlat, salih bir baba, salih bir evlattan, anneden doğma hakkına sahiptir diyor. Hazreti Ömer bunu söylüyor. Yani ona söylediği şudur, deni olmayan, yani düşük kalitede bir hanımla evlenmemen birinci evet. şey. Kural olarak onu getirmek. Eş tercihi. Eş saliha, tertemiz, ahlaklı bir eş olacak diyor. İkincisi güzel bir isim koyman mesela diyor. İşte helal rızık falan gibi şeylerden bahsediyor. Çocuk diyor ki ya Ömer yani benim annem bu dediğin tarzda değil. Saliha, kaliteli, ee, bir anne yani o vasıfta okumuş hı hı. E, eğitimi güzel, ahlakı mükemmel bir hatun hı hı. değildi diyor. Değil. Hı hı. E, bana da öyle bir isim koydu ki böcek ismi diyor. Evet. İşte yiyecek konusunda şöyle deyince Hazreti Ömer'in e, babaya dönerek şunu dediğini biliyoruz. Yani ey adam sen öncelikle bu çocuğun e, haklarını çiğnemişsin. E, görevlerini icra etmedikçe, mesela orada Allah'ın kitabını öğretmek denmiş. Ahlakına temas ediyor, Allah'ın kitabını öğretmek gibi. Bunları yapmadıkça bu evladından nasıl e, güzel davranış beklersin diye, o, o beyefendiye, şikayetçi olan babaya e, böyle bir e, seslendiğini biliyoruz. E, o halde bu karşılıklı bir meseledir. Yani, Evlatla meşgul olmak ta ana rahmini düştükten itibaren. Ona helal rızık yedirmeniz gerekiyor. Güzel isim vermeniz, iyice eğitmeniz, onu dindar kılmak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Bugün anne babalar şuna daha çok dikkat ediyorlar. Evladım güzel bir üniversiteyi kazansın, maaşı yüksek olsun diyenler var. Maalesef. E peki namaz kılıyor mu yavrum dediğimizde? Kıyalım. Ya hocam Allah affetsin. Maalesef diyor İşte bu kötü evet. bu çocuk ahlaksız diyemeyiz yine ahlakı vardır mutlaka ama evet. Mesela Cenab-ı münasebetini düzeltmek lazım ahlaki olgunluğa erdirmek lazım Ondan sonra bu çocuk bilecek ki anne babamı razı etmedikçe benim cennete gitmem de mümkün değil İşte bu anlayışı bu zihniyeti evladımıza yerleştirmemiz gerekiyor Teşekkür ederiz hocam